Seyizül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meal El-Bakara Suresi 211-234. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 211. Ayet Rasulüm İsrailoğullarına bir sor Onlara geçmişte nice açık ayetler, mucizeler verdik. Kim Allah'ın nimetini o nimet kendisine geldikten sonra küfre saparak değiştirirse şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Kurtubi'ye göre bu ayet İsrailoğullarını, bütün insanları ve Allah'ın bütün nimetlerini içine almaktadır. Buradaki nimetse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. Bu nimeti değiştirmek ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmemek, onun bildirdiklerine bir kısmına dahi olsa kasten uymamak, onları yerine getirmemektir. 212. Ayet Dünya hayatı küfre sapanlara süslü gösterildi. Dünya perest, madde perest oldular. Bu yüzden onların zenginleri, Fakir müminlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri Allah'ın emrine uygun yaşayan, Aykırı davranmaktan sakınan o fakir müminler, Kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Bilal, Suheyb ve Ammar radıyallahu anhum gibi. 213. Ayet İnsanlar imanlı tek bir ümmetti. Sonra bir kısmı küfre saparak ayrılığa düşünce, Allah rahmetini müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde insanlar arasında hükmetmek için onların beraberinde hakikati gösteren kitaplar da indirildi. Ancak kendilerine kitap verilenler, Açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtiras, haset ve zulümden dolayı o son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Allah da ona iman edenleri, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola iletir. 214. Ayet Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce geçip giden müminlerin başlarına gelen sıkıntılar, sizin de başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, hatta peygamber ve onunla birlikte olan o müminler, Allah'ın vaad ettiği yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. 214. ayet Asab'ın Hendek Gazvesi'nde karşılaştıkları çetin sıkıntılar üzerine nazil olmuştur. Bu ayet Asab'ın Hendek Gazvesi'nde karşılaştıkları çetin sıkıntılar üzerine nazil olmuştur. Ayet-i kerimede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve asabına, ümmetine bir mesaj vardır ki o da halis niyetle çıkılan İslam davası yolunda Gelecek zorluklara dayanmak, sabretmek, acizlik göstermeyip, mücadeleye devam etmektir. Ancak böylece cenneti kazanmak, Allah'tan yardıma kavuşmak mümkün olur. 215. Ayet Resulüm, sana Allah yolunda kimlere ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, infak edeceğiniz mal ana-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Siz hayırdan ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir ve mükafatı verir. 216. Ayet Ey müminler! Size hoş gelmese de, gerektiğinde zulüm ve saldırıyı önlemek için meşru ölçüler içinde savaşmak artık size yazıldı. Farz kılındı. İslam'da savaşta bile aşırı gidilmez. Harp etmeyenler, kadınlar, çocuklar öldürülmez. Olur ki bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Hayırlı ve doğru olanı Allah bilir. Siz bilemezsiniz. 217. Ayet Ey Resulüm! Sana haram olan, hürmet edilen ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, evet, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescidi haramı, Kabe'yi ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmaksa, Allah nazarında daha büyük bir günahtır. Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak fitne çıkarmaksa, öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirler güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları iyi ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Buhari ve Müslüm'de yer alan bir hadisi şerife göre bir Müslümanın kanı şu üç şeyden biriyle helal olur. Evlendikten sonra zina ederse, kasten bir mümini öldürürse, mürtet olursa yani bilerek dinden çıkacak söz ve harekette bulunup da teklif edildiği halde tevbe etmez imana döndüğünü açıklamazsa bu suçlar cemiyeti yıkan suçlardır. İslam'a göre öldürme kararıysa ancak yetkili merci olan hakim tarafından verilir. 218. ayet. Allah ve resulüne gerçekten inananlar, dinini yaşamaktan aciz kalıp, vatanlarından hicret ederek, Allah yolunda mücadele ve cihad edenler var ya, işte onlar, Allah'ın rahmetini umarlar. Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir. 219. Ayet Sana sarhoş edici şarap, ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki, O ikisinde büyük bir günah, Hem de insanlara bazı ufak faydalar vardır. Ama günahları ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana, Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanını verin. Allah size, Ayetlerini böylece açıklıyor ki, Dünya ve ahiret hakkında lehinize ve aleyhinize olan şeyi iyi düşünesiniz ve ona göre hareket edesiniz. Bu ayeti kerime, Yüce Allah'ın içkiye müptela insanları uyarmasının pedagojik merhale olarak ikincisidir. Bir takım insanlarca içkinin bazı faydası var gibi düşünülüyorsa da, gerek içki ve gerekse kumarın fert ve topluma zararının kötülüklerinin ve günahının daha büyük olduğuna dikkat çekilmektedir. Elbette, aklını kullanan bir mümin, zarar ve günahı daha büyük olana yanaşmayacaktır. 220. Ayet Resulüm, bir de, sana yetimler hakkında sorarlar. De ki, onların mallarını karşılıksız muhafaza etmek ve durumlarını düzeltmek için, ...yakın ilgi göstermek, ...yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, ...artık onlar sizin kardeşinizdir. Allah, yetimlere fenalık yapanla, ...iyilik yapıp hallerini düzelteni bilir. Allah, dileseydi, sizi onlar gibi zor durumda bırakırdı. Şüphesiz Allah, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. 221. Ayet Ey müminler! Müşrik ve kafir kadınlarla, gerçek bir inanışla inanıncaya kadar evlenmeyin. İmanlı bir cariye bile, hoşunuza giden müşrik ve kafir bir kadından, elbette daha hayırlıdır. Cariyeler, harp esiri olup, devlet emiri tarafından savaşçılara ganimet olarak verilen kadınlardır. Çoğunlukla metres durumunda değil, kocası ölmüş hizmetçi kadın konumundadırlar ve iffetlidirler. İslam hukukuna göre bu durumdaki bekar cariyeler, ya kendi durumundaki erkek bir köle ile, veya hür bir kadınla da evli olmayan hür bir erkekle sahibinin izniyle evlenebilirler. Fakat bu sistemin bitmesine rağmen, Çağdaş görünümlü, gönüllü cariyelerin, nikahsız, metres veya zevk ve serüven düşkünü kadınların ortaya çıkması çok üzücü bir haldir. İman edinceye kadar, müşrik ve kafir erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile, Allah'a ortak koşan, kafir ve putperest bir adamdan, imanlı bir köle bile, Elbet daha hayırlıdır. Çünkü onlar, Sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise, Sizi kendi izniyle, Yardımıyla, Cennete ve mağfirete çağırır. Ve düşünüp, Gereken dersi alsınlar diye, insanlara ayetlerini böyle açıklar. El-Maide Suresi 17-72-73- 89 ve Tevbe Suresi 30. ayetlerde belirtilen özelliklerdeki ehli kitap olan, yani Hristiyan ve Yahudiler de şirk içinde kafir olmalarıyla nikahta bu genel hükme dahil edilmişlerdir. 222. Ayet Resulüm, sana bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın, birleşin. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. 223. Ayet Kadınlarınızın ön uzvu, sizin için döl ekme bırakma yeridir. O halde, ilişkinizde o ekme yerinize, hayız hali dışında nasıl isterseniz öyle varın. Birbiriniz için ön hazırlıklar yapın. Kadınla cinsel beraberlik sırasında uygun sevgi davranışlarıyla bedeni ve ruhi ön hazırlık, besmeleyle de manevi hazırlık yapın. Ve soyunuzun devamı içinde çocuklar yetiştirin. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının da meşru yerden temasta bulunun. Ve mutlaka ona kavuşacağınızı da bilin. Bunu iman edenlere müjdele. Yahudiler, hayız halindeki kadınlarla meşru olmayan yerinden temasta bulunuyorlardı. 224. Ayet Yemin etmek suretiyle, Allah'ın adını iyilik yapmanıza, kötülüklerden sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın. Böyle yapmışsanız, kefaret ödeyerek yemininizi bozun. Allah, her şeyi işitendir, bilendir. 225. Ayet Allah, sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı işlediğiniz hatalarınızdan sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı kasıtlı yeminlerle sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayandır, halimdir, kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmez ve cezada acele etmez. 226. Ayet Cahiliyede olduğu gibi kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir. 227. ayet, yok eğer yeminden dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar, Allah şüphesiz işitendir, niyetlerini bilendir. 228. ayet, bir veya iki kez boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı veya üç temizlik hali bekler, evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten bir çocuk yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Bu üç aylık müddet içinde kocaları gerçekten barışmak isterlerse, onları geri almaya öncelikle kendileri hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde maruf, meşru olan hakları olduğu gibi, kadınların da ...onlar üzerinde bazı hakları vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre... ...aile reisliği ve görevleri bakımından... ...hukuken bir derece fazladır. Allah... ...mutlak galiptir... ...hüküm ve hikmet sahibidir. 229. Ayet Ric'i boşama... ...iki defa olabilir. Ondan sonrası... ...ya iyilikle tutmak... ...veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle salı vermektir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadının artık Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını koruyamayacaklarından korkmaları, yani birlikte yaşama ümitlerinin kalmaması durumu başka. Ey hüküm vericiler, siz de onların Allah'ın evlilik hakkında koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız, o zaman kadının aynen mihrini veya mihri kadar fidye vererek boşanmasında veya erkeğin hul denilen bir mal veya bir menfaat karşılığında geçimsiz karısını bayin talakla boşamasında ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlal etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ric'i talak, bir erkeğin kendi karısını dönüşü olan, kesinlik ifade etmeyen lafızlarla bir veya iki defa boşamasıdır. Her defasında bu şekilde boşadığı eşini, iddet yani bekleme müddeti olan üç ay bitmeden... Güzel bir söz veya bir hediye ile kendisine döndürebilir. Fakat şahit bulunması sünnete uygundur. Bu müddet geçerse talak, boşanma bâin olur. Yani kesinleşir. Bu ayette kadına da boşanma hakkı verilmiştir. 230. Ayet Eğer erkek, karısını temizlik hallerinde bilinçli olarak açık, kesin lafızla üçüncü defa, veya üç defa boşarsa, bundan sonra artık evlilik bağ kopmuş olduğundan, kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal olmaz. O ikinci koca da bunu boşarsa, Allah'ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde, eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar bilip anlayan bir topluluğa Allah'ın açıkladığı Uyulması gereken sınırlardır 231. Ayet Ey kocalar Siz kadınları Reci talakla boşadığınız zaman iddet müddetleri olan Üç ay halini bitirmeye yaklaşırken Ya onları iyilikle yanınızda tutun Veya güzellikle bırakın Yoksa mallarından dolayı Haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerine alaya almayın. Allah'ın size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah Allah'ın. Her şeyi bilendir. Ayetin açıklamasında geçtiği üzere, erkek kadını bir veya iki riç talak ile boşamışsa, iddet müddetinin sona ermemesi lazımdır. Yoksa bu boşama, her birinde beynunet-i sura ile bâin olur, kesinleşir. Bu bâinleşen talakın her birinden sonra evliliğin devamı isteniyorsa, kadının rızasıyla yeni bir nikah gerekir. Çünkü eşi kendisine artık haram olur. Ancak beynuneti kübra ile yani üç kez veya üçüncü kez boşanmış kadının başka biriyle sahih bir evlilik geçirip ondan da bir kasıt ve hile olmaksızın boşandıktan sonra ancak yeniden nikahla 230. ayet gereğince önceki kocasına dönmesi caiz olur. 232. Ayet Kadınları talak-ı ile bir veya iki defa boşadığınız zaman, iddet müddetleri sona erince boşanma kesinleşir. Artık aralarında örfe uygun meşru bir şekilde anlaştıkları takdirde, onları eski veya yeni kocalarıyla nikahlanıp evlenmekten men etmeyin. İşte bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Böyle olması sizin için daha iyi ve daha temizdir bundaki faydayı Allah bilir siz bilemezsiniz. Makıl bin Yesar'ın kız kardeşini kocası Ric'i talakla boşamıştı. Fakat iddeti içinde sözünden dönmedi. Kadının iddeti bitmesine ve talakın bayinleşmesine, yani artık pişmanlık ve dönüşün imkansızlaşmasına rağmen karı koca aralarında nikah akdi için yeniden anlaştı. Fakat Makıl buna razı olmadı. Bunun üzerine bu ayeti kerime geldi. Çünkü onu Benunet-i Kübra ile boşamamıştı. Bu yüzden Hazreti Makıl kız kardeşinin kocasını çağırdı ve onları yeniden evlendirdi. Diğer bir bayin şekli şöyledir. Bir kimse karısını bayin yani kesin boşanma ifade eden sen bayinsin, seni boşadım, sen benden boşsun, seni terk ettim. ''Bıraktım, çık git'' gibi lafızlarla boşarsa, bu boşama ''rici'' olmaz, ''bain'' olur. 233. Ayet Anneler, boşanmadan önce veya sonra doğan çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam iki yıl emzirirler. Onların, annelerin örf adete uygun orta bir şekilde yiyecek ve giyeceği çocuğun asıl babasına aittir. Hiçbir kimse gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle ne de çocuğun asıl babası çocuğu sebebiyle zoraki bir teklifle hiçbiri zarara sokulmamalıdır. Babanın ölümü durumunda mirasçının sorumluluğuna düşen de babasının üzerindekilerin aynıdır. Eğer anne baba kendi aralarında rıza ve danışmayla iki seneden evvel... Çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, vereceğiniz ücreti örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla, yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı görmektedir. 234. Ayet İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, Süslenmeden kendi kendilerine dört ay on gün iddet beklerler. Bekleme müddetleri sona erince, örfe uygun meşru bir şekilde kendi başlarına evlenmek, süslenmek gibi yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu zaman zarfında veya daha önce kadının gebe olduğu anlaşılırsa, bebeği doğurana kadar evlenemez. Eşi ölmeyip boşananlar içinse bekleme süresi üç aydır. Hamile olanlar için bekleme süresi yine doğum anında biter. Cariyeler içinse yarım iddet iki temizlik süresidir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Bakara Suresi 211-234. ila ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Öz.